Bu ken Volkan sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Ne zaman başladı ki diyenlere söyleyeyim az önce başladı. Fahir ne zaman 9 Haziran oldu ne zaman saat 8. Ya 5 işte oldu. Zaman böyle affedersin hınzır bir yapıya sahip gerçekten ne olduğunu anlamadan bir anda kendini 9 Haziran'da buluverdi insanlar. Güneşli bir Londra sabahından hepinize günaydın diyoruz. Evet bugün Londra stüdyolarımızdan yapıyoruz yayınımızı. Ee, Fahir Bey'le beraber Ege Bey yok Başını zar etmeyelim Gıcırdayan koltuk diyoruz artık biz ona evet, biliyorsun Gıcırdayan koltuk ee, şey yapmaz derler ee, Ne yapmaz derler bir şey yapmaz Gıcırdayan koltuk ee, Neydi o Güzel, mikrofon, tutmaz. Ya. mikrofon tutmaz Mikrofon tutmaz diye bir laf vardı ee, Gerçekten bugün de mikrofon tutmadı Bak aynı koltuğu şu anda sevgili dinleyiciler Fahir Önç kullanıyor ama ne bir cırdama ne bir şey demek ki koltukla mücadelesi var koltukta bir mücadelesi yok yani e, eskilerinde bir lafı vardır gene güzel bir atasözü e, arpa ekmeği ile alakalı bir şey e, yani e, işte arpası fazla geldi e, falan gibi mi falan anlamadım e, işte yani, şimdi sonuçta biz oturuyoruz ya evet e, bu sonuçta koltan, oturuyoruz sonuçta yayında, sonuçta evet. Oturan, oturan canlıyız yani insan olarak yani evet. oturabilen birkaç bazen koşuyoruz canlı. bazen yürüyoruz ama çoğunlukla oturuyoruz ha, yani şimdi oturuyoruz ve oturmak için de e, tabii ki e, Belli bölgeler kullanılır oturmak için. Evet. Ee, dolayısıyla bu... E, işte Nasıl yürümek için belli bölgeler, bölgeler kullanılıyor? Ayaklarımızı kullanıyoruz. Oturmak, oturmak için de için ba bazı bölgeler kullanıyoruz. Evet. Ve bu bölgelerimizi doğru kullandığımız zaman bakınız sessel eser yok. Ama mesela ben de yanlış kullanıyorum. Bakın şu anda yanlış kullanıyorum. Yanlış. kış. Ha anladım. Yani otururken mesela ayağını altına alırsan gıcırdar tabii o. Vallahi orada gıcırdayan koltuk mu o da soru işareti. Ben de ondan şüpheleniyorum Fahir. Yani çünkü bak bugün sevgili dinleyiciler gıcırdayan koltuk diye bir e, lakap. Yıllardır biliyorsunuz Ege'nin üstünde bir lakap yok. Lakap oturtamadık. Ee, ot Oturmadı. O kadar ki adam şey o kadar e, hani malzemesi teflon malzeme ki. Tutmuyor. E, tutmuyor. Tutmuyor. Yani, tutmuyor. yani tutmuyor. duvara atsan akıyor. Üstüne yapışmıyor. Ee, gerçekten böyle bir e, şey var tutmadı oturmadı meğerse biz e, üstünde oturmadı falan diyorduk meğerse sihir altındaymıştı yani altındaymıştı Altın gıcırdayan altındaymış. koltuk bundan sonra e, Ege Bey'in maalesef Önümüzdeki günlerde bizlerle beraber olacak e, bizlerle ile, koltuğu... bakalım Londra'ya gelebilirse o da bizlerle Gelin, beraber o olacak o ben... bugün e, büyük bir travma yaşıyor zgi nedir travma baş bugün... tmayalım travmalarla Evet güzel bir Taşınıyor gün. ya taşınmada travmalardan bir tanesi Evet çok sevdiği e, memleketinden e, bugün taşınıyor başka bir memlekete E gelebiliyorsunuz memleketçilik bol gel yani, yani şöyle çok da şeyde bir şehir falan değiştiriyor diye düşünmeyin bir sokaktan bir başka sokağa taşınıyor mahalle, mahalle de aynı evet. mahallede Çünkü uyuşmadı kan uyuşmadı. Bir apartmanla, apartmanla değil, apartmanla, mahalleyle, semtle bu olmadı, Arası değişiklik olmadı. iyi gelir diyerek evet. bir hareket yaptı ve, ve ailesini de Yanına çekti. almak o çok iyi. Tabii ki. Çünkü ben işte portakal suyu almaya gidiyorum diyerek evden çıkıp bir daha dönmeye de bilirdi. Ben taşınıyorum, evet. öteki mahalleye taşınıyorum. Siz de isterseniz gelin diyen pek çok aile babası vefalı var. Vefalı çıktı, vefalı. Ee, Ege e, kardeşimiz, kutuzlayan e, koltuk yine yaptı yapacağını ve ailesiyle birlikte taşınıyor sevgili dinleyiciler ayrıntıları yani sizlere ulaştıracağız. bu adam Almanya'ya gitseydi, Almanya gitseydi 1960'larda evet. hatta early 60 diye geçer. O dönemlerde gitmiş olsaydı Almanca da... Almancası olur yani. <gülüyor> yani Alman şimdi gitseydi herkes aklında şey diye düşünemiyor. ama Almanya'ya gitseydi bu adam ailesini yanına alır mıydı, almaz mıydı diye soru kafasında hemen soru işareti ilk akla bilen... gelen sorulardan biri Fahir o biliyor <gülüyor> musun? yani olabilir. şu bir insan taşınırken hemen bir, bir diğer insan acaba Almanya'ya gitseydi onda da ailesiyle mi giderdi ilk akla gelen soru ve ben Çok size şöyle söyleyeyim şey yaptım başımızı da şey yap Fahir söyle kesin alırdı Kesin alırdı yani. Bir de hatırlıyorum ben onun bir şey lafı daha var. Almanya'ya gitsem kuşağımda 65 bin markla gelirim diye öyle de bir lafı var. Ee, herhalde. A yani ya. Başınıza e fazla şişirmeyin. Alternatifler çok. Sonsuz. Evet. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, Haziran'ın 9'u yaptık bugün. Ha, e bunun için ne yaptık diyecek olursanız sadece bekledik. Hafta sonu yine ölümler vardı. Ee, ölümlerle dolu bir hafta sonuydu ama pazartesi gününe şöyle bir bakıyorum. Çözünürlüğü yüksek bir pazartesi sabahı karşıladı bizi. Evet hakikaten HD kalitesinde bir gün hava güzel ee, ve bu hafta böyle olacak diye biliyorum. Yani güneş ya da umuyorum. Ay bilmiyorum. Yani Hakikaten yani böyle ağzımıza bir parmak bal mı çalışacak? Güneş ya. verecek. Güneş Vercek. böyle mutluluğu verecek herkese. Ya versin galiba böyle bir şeyimiz oldu. Ne Serotoninle bileyim? besleyecek herkesi. Valla ne veriyorsa versin de yani serotonin mi verir? Ee, oksitosin mi verir? Efendime söyleyeyim ee, ilaç söyleyecektim az daha. ilaç mı değil mi diye söyleyeceğim şeyleri aman efendim diyorum. Bir antibiyotik markası olan o <gülüyor> Meğer antibiyotikmişti Allah'tan. Onu buldun hemen. Hemen buldum. İşte bu da tecrü ne yayında eversin. tecrübedir Fahir. Eğer <gülüyor> konuya giriyorsun. Oh, ya galiba biraz yayında tecrübe değil de. <gülüyor> yani bunun ders almak diyelim ben zaman içerisinde. Çok çok güzel. Hepimiz adına çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür sana. ederim. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, ama yine de tabii bizi bekleyen tehlikelere şöyle bir hızlıca evet, bakacağız değil bizi mi? Bizi ve dünyamızı bekleyen tehlikeler. Ee, bekleyen tehlikeler bir değil. İki değil, üç, üç değil. değil üç, üç değil, beş değil, on da değil daha fazla mesela bunlardan bir tanesi e, direksiyon başında uyumak uyu çok <gülüyor> tehlikeli Biz, bir arkadaşımız vardı öyle direksiyon başında uyuyan yani çok tehlikeli. Çok Sen araba eder. kullanırken biri seninle konuşurken dikkatin dağılıyor mu? Ya araba kullanırken ne yapılırsa zaten dikkat dağılır. Bir şekilde dağılıyor. Dağılmaz diyen de bir süre dağılmaz. Nereye ben kadar dağılmaz? bir kere daha sormak istiyorum sorumu. Tamam kabul ediyorum dağılır. Bir, birisi konuşunca dağılıyor mu dikkatin? Yani tabii o dağılıyor dediğin konuya göre değişiyor değil. Ya şimdi çok böyle eften püften bir konu konuşuluyorsa çok da dağılacağını düşünmüyorum. Dağılmıyor ama yani böyle çok dikkatimi çeken, ilgimi çeken böyle hakikaten dedikodu mahi, ma, şey, mahiyeti yüksek efendime söyleyeyim içimde böyle bir kıpırtılar konuya uyandıran. bağlı diyorsun. konuya bağlı ya ben de bir onu... konuya bağlı bir konuşana bakarım adam mı diye bir konuya bakarım konu mu diye teşekkür ederiz başınız ağırladığınız için ee, ya cuma günü şeyi konuştuk onu ben iki gündür düşünüyorum Fahir hatta neredeyse üç gündür ee, hani şoförle konuşmayınız diye bir uyarılar vardı ya bir evet, dönem otobüslerde evet. yani onu düşündüm birkaç kere şey de araba bahsedi. kullanma şansım oldu hafta içi yani acaba bu otobüs şoförlerinin şeyi saygısından dolayı... Çünkü biliyorsun bir yolcusuna bakan, saygıdan kravat takan kaç tane müessese, şey var, var. müessese var? Bir Daha o var bir de halk otobüslerinde muavim var. O, orada asılı duruyor ya. Ama takmıyor Otobüsün çeşidi ama yani yeri geldiğinde takıyor. Hemen saygısı geldiği zaman mesela hepimizin zaman zaman ihtiyaçları geliyor. Saygı da bir ihtiyaç. Hemen saygı ihtiyacı duyulduğu andan itibaren lak çıkartıyor oradan... Ama bilmiyorum yani belediye otobüsleri değil de e, şeyler daha saygılı gibi müşterisine e, şehirler arası otobüsler. Çünkü mesela Biz... o özel alko otobüsünde Muavi'nin oturduğu ayrı bir yer var ya. Evet. Mesela o şeyde olsa şehirler arası otobüste olsa ki var yan tarafta hostes pek çok yere rahat edemeyen yolcuyu oraya aldıklarını ben yasak, yasak mı bilmiyorum bu ama e, yani biliyoruz değil mi? Cevap veriyorum yasak efendim buyurun siz böyle oturun rahat edemediniz falan diye ama hatırlarsanız bizim de bir yıllar olsun. yıllar evvel e, şey maceramızda ne? bize iki koltuğa üç kişiye sattıkları için Ne zaman olmuştu o ya bir İstanbul maceramız esnasında. Otur. Şöyle söyleyeyim vaziyetler dönemi diyeyim olayı kapatayım. Hadi ya o zaman mı? Ben tamamen abi shiftliği yaptığım için <gülüyor> herhalde. O... o dönemi tamamen. Kim bu. oturmuştu bizden oraya? En son ben oturmuştum. Ha dönüşümlü mü oturduk? Döndermeli önce bir şey yapamadık ama yani işte hani. Ben... Bir de o da te tecrübe de gerektiriyor orada muabbin koltuğunda oturmak. E Nasıl bir tecrübe gerektiriyor şoför ya? Şoför sohbetleri diye bir şey var canım. Orada oturuyorsan onun hakkını vereceksin. Yıllarca 1, 2, 3, 4 numarasının uykusuz gecelerine sebep olan zihniyet işte bu Fahir. Oraları oturan şoförle konuşmak zorunda. O yüzden de o... uyumak yasak. Hay hay, oturmak zor şey konuşmak zorunda değil ama güzel sohbetini şey yapmak, diri tutmak durumundasın. Vay be. Adamın Bak. canını sıkarsın yani sonuçta hani otobüs kullanan o yani öyle o da senin canını sıkabilir. O da doğru yani onu diyeceğim o saygıdan dolayı galiba şehirler arası otobüste göz teması kuruyorlar. Ya aynadan ince görüyor mesela yolcuyu evet, evet. ya da böyle kafasını çeviriyor. Herhalde o yüzden dikkati dağılıyor. Bir de okuza şimdi normal. Arabada bizim, biraz olmadı bana ben bir iki denedim. 4 kişi, 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi. E, anca <gülüyor> Oturabiliriz o oluyor. O oluyor Ama e, e, tamam, 1-2-3-4 Niye düşün işte bunu e, Öyle de Adamın bitmiyor ki Yani sadece şehirleri Onda bir Kaç kişi var Yani her biriyle Herkesin Bir kişiyle sohbet etme şeyi ama zaten, herkes, Herkese hak mı olur 17 numaradaki adam Otururken Emsal şeyle, teşkil eder konuş, Oktaycıl Emsal şoförle. teşkil eder ha, Ama şunu diyorsan Hayır koridordan yürüdü mesela 2 ile 3 numara arasında Tabii ki biz eski tip, e, sevgili dinciler, ikili koltuklar olan evet, otobüsten evet. bahsediyoruz. Çünkü şimdi mesela bir tarafta tek, de, tek ikili, evet, şey evet, olabiliyor. Falan. Ortadan gelip böyle mesela ikili 3 arasında durup o basamağa da inip öyle bir konuşma hadisesi olursa o ayrı tabii. 17 numarada kalkıyor, Ya sen geliyor. ne şey, otobüs, normal belediye otobüsü diye düşün. Ha doğru, belediye otobüslerinde de vardı değil mi? O şey yazı. Yazı her Şu yerde var. Konuşmayınız. İşte, yani o bir saygı bir şey bir taraftan da adamın işi gücü var. Cevap vermesen olmaz şoför olarak yani. O yüzden... Şoför olarak değil önce insan sonra şoför. Öyle zaten bir kitabı öyle... vardı zaten. Kaptan, Kim bilmiyorum ama. Kaptan şoför. Kaptan şoför de ismi Hasan'dı galiba adı soyadını hatırlayamıyorum. Ramazan Ramazan. İngiltere'de yapılan bir araştırma e, alkolden daha tehlikeli bir şey bulmuş. Ne? Şof, direksiyon başındayken. Pislik mi? E, tamam demişler. Alkol de çok tehlikeli. Alkol sağlığa zararlıdır. E, alkol detil. Bunu biliyorsunuz. Alkolü yapmamız evet. lazım. Hayır. Alkol zaten araç kullanmak değil, almak dahi yani. Korkunç. Araştırmaya göre direksiyon başındayken telefonla konuşan sürücünün reaksiyon hızı reaksiyon reaksiyon %46 ee, mesaj yazanların ise %37 mesaj yavaş. yazanların daha Aa, da... mesaj yazanların daha düşük bir süre sonra bakmadan yazabiliyor ya yani o mesaj yazanlar dediği onlar zaten yani adamı her tarafta her şekilde bir tane tek parmak ver o tek parmakla yazar bakmadan şeyi görmeden klavyeyi görmeden onlar artık şey oluyor yani o nasıl bir hafızaysa meleke kesmediyor diyor yani. meleke kesiyor yani o kaslar milimetrik kes, oranda bir, kesme. resmi kesme güzel bir meleke kes bana Ondan sonra o hakikaten e, meleke tespit eder. Ondan sonra e, şey yapabiliyorlar. Ama yani telefonda konuşma hakikaten öyle. Ben daha yeni yani dün önceki gün böyle şey oluyor tahsız durumlar yaşıyor. Böyle manasız ya, hareketler yokçanın tatsız durumlar dediğim işte bir önden giden hakikaten ne yapacağı belli olmayan böyle manasız hareketler başlıyor öndeki araçta. O zaman İlla seninle der... telefonla konuşmasına gerek yok. Trafikte telefonla konuşan adamı da arabasına bakarak tespit edebiliyorsun tespit yani değil mi? Tespit edebilirsin evet. Yani. Ya bir kadını. bakıyorsun hani yandan geçerken ee, abi bakıyorsun ki o, telefon kulağında manasız hareketler dizisine başlamış. Artık orada e, en hararetli kısmına mı gelmiş ne olmuş? Hele olsun? bazen bir elinde telefon bir elinde portakal suyu olan bazı adamlar oluyor. Camı da açık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir de, bir de, bir de o zaman bir şu anda trafikte olanlara seslen. O öyle adamlar. Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsunuz? Böyle? Portakal. Zaten direksiyon başında anda. portakal suyu içmek yasak biliyorsun. Ama ülkemizde herhangi bir ceza kesilmedi bugüne kadar. Yasak mı o? E tabii yasak. Artık şoför mehalinde... Ee... Dışarı atmak yasak diye biliyorum ben. Yani ya. tabii o da senin, O da kapatlar kanlıları. O senin, senin naifleyin yani. O, öyle söyleyeyim. <gülüyor> Sen da... tam bir Danimarka çocuğu olduğun için... Ee... Size İskandinav ülkeleri konusunda şey. Arabadan yani. dolayı diyorsan İsveç var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya sen İsveç mi? <gülüyor> Danimarka araba. Ama baba diye. ama babam Kopenhag'lı olduğu <gülüyor> için otomatik mi evet. <gülüyor> Doğru diyorsun. O senin laifliği. Ee, yani kanında 0.80 promil alkol alkol bulunan bir kişi de yüzde 13'te mesela bu dikkat dağılıklığı. E, ama e, telefonla konuşuyorsanız e, bu şey zaten o arabaya da yansıyor dediğim gibi. Yani arabada Araba da dışarıda şöyle bir bak. Hangi arabalar yamuk yumuk gidiyor İlki ki onlar telefonla konuşuyorlar. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Diyoruz ve bu konuyu en güzel şekilde bağlamış olduk böyle için. Evet sevgili dinleyiciler bir saati bizim daha burada sonuna geldik. Bu saatimizi sevgili... E, Kimle kapatıyoruz? Sevgili güzel bir şeyle kalkalım. Şöyle bir bakayım. Hoş, bakayım. hoş bir şeyle kapat faili. Hoş bir şey mi olsun... E, Arayem de çok gider bu saate. Ya ben bu saati direkt kapatayım yeni kapat, saate başka bir şeyle başlayayım. O zaman ya. direkt kapat abi aç, açılış şarkısı şöyle hoş Evet bir şeyle abi başlayayım. öyle olsun yani yoksa manasız yani. ben dedim e, tam saçma sapan bir şey oldu. Ama istediğim şarkıyı da bulamadım ama buldum. Aha, vallahi buldum billahi Ne oldu buldum. şimdi kapanış şarkısı mı yapıyorsun açılış şarkısı ha? Zaman ee... kazanmaya çalışma fayi sorularıma e. cevap ver. Kapanış şarkısını mı açılış yapıyorsun Açılış şarkısı açılışı. yapıyorum. Hay ben hay. bu saati bitiririm. Abi bak şöyle bitiriyorum aynen abi. Modern Samahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. Korkenbokulsun'un Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ee, bu saat içerisinde dünyada neler yaşandı, taht kavgaları ve daha neler neler... Taht kavgaları, e, bahtı kazananlar, e, efendim e, başka... Başınızı da şişirmeyelim başını, başınızı çok da şişirmeyelim. fazla. Bu iki konu özelinde. Ya böyle bir Belki de zayıf, zayıf taht kavgaları var. Şimdi Monaco prenslik ya sonuçta en nihayetinde, evet, doğru. Onların da e, Monaco prensi Albert, Albertti değil mi onun Ve prenses neydi? E, prenses. Ee, Charlene herhalde. Ha kaldı. tamam evet. Ha hamileydi galiba o kadın. <gülüyor> Hamile oldu. diyorum ama e, prenses yani. Prenses o da bir prenses. Hamile oldu açıklanmıştı. E, gerçi 2011'de evlendiler. Hani niye böyle bu kadar? E tamam şimdi ya evlili evliliğin tadını çıkarsınlar. Birlikteliklerinin tadını çıkarsınlar. Evet. E, bebek sahibi olamadıkları için tüp bebek tedavisi yaptırdıkları hep söylendi. Özellikle bu e, kraliyet dünyasında. Ee, ondan sonra e, ikiz bebek beklediği ortaya çıktı bu arada. Heh, hadi yani gözler aydın. Gözle, ya ikisi de erkek olursa e, e, ne olacak? tahta kim çıkacak? Ulan en nihayetinde paylaşamadığınız ne bir prenslik... Doğru söylüyorsun Fahir ama bence şu açıdan bakıyorum ben yani ikizler hani önce mi doğan daha büyüktür i̇kizlere yoksa sonra mı? diyorsun Oktay yani sonra öyle mı... mi diyorsun ne diyorsun ikizlere plastik mi diyorsun? Fahir omuzlarına oynuyor dikkat et. <gülüyor> ee, sonra mı doğan daha büyüktür tartışmasına da bir son verilmiş olacak. Hakikaten ikizlik, ikizlik dünyası çok ayrı bir dünya. Tabii ikizlerde şey vardır ya ben 5 dakika daha anne karnında kaldığım için işte daha e, daha, büyüğüm, daha büyüğüm falan Yok, filan. Daha diğer. kemalli derler ona. Ne derler? Cemalli Kem mi? Kemal olgun anlamında Kemal. Cemalli de olabilirdi bence. <gülüyor> Cemal. Cemal yazılır. Kemal ya, yazılır. Demeyeceksiniz hayır. inşallah. Aa, yok öyle demeyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Ee... Ama hangisi olur hakikaten? Ben de o konuda şey. Bence yazı toruya bağlarlar ya. En kötü ne olabilir? Hani çünkü normal doğum e, olmaz büyük ihtimalle sezeryan olacak. E o da bir şans sonuçta elini hangisine atarsa hangisi o esna gerçi esnada. hayır ben şimdi bu konunun biraz yabancısıyım sen e, bugüne bugün bir babasın şunu şurasında bir hafta Aa, sonra haklı. ilk babalar gününü e, kutlayacağız hep beraber kısmetse, kısmetse. kısmetse. E, ama yani şunu soracağım bu tüp bebek teknolojisinde evet. ikiz bebek olacağı zaman tek yumurta mı çift yumurta ikiz mi olacağı belli değil mi en baştan Şimdi Oktay yani babayız da ben yani niye bir anda beni <gülüyor> tüp bebekçi? <ilgimle. gülüyor> beni niye tüp bebekçi yaptın? Hayır senin dükkanı dükkan ben... açmadan önce senin tüp bebek merkezi yok muydu fayıl? <gülüyor> ben öyle biliyorum. Sonra bu dükkanı açtık biz <gülüyor> tabii. Eee tabii. Bayıröy Tüp Bebek Merkezi böyle ellerini böyle kavuşturdun. Kavuştuk bekledim hep böyle duvar, bekledim. Duvara yaslandığın da bir logon vardı ben hatırlıyorum <gülüyor> öyle, çok yani. Çok bekledik de iş yapmadı işte orası ondan kapattık işte. Yeri iyi değil ya. Ee, o yüzden işte, bilmiyorsun anladım kadarıyla. Boşa geçmiş bir gün yani. Ben şöyle daha da bir şey olsun. yapıyorum. Şöyle bir kendimi yokluyorum. Bildiğim kadarıyla bu konuyu bilmiyorum Oktay. Ne yalan söyleyeyim? Yani tek yumurta mı, çift yumurta mı? Yani bildiğim kadarıyla birkaç tanesini yedekli yapıyorlar. Bak gene bildiğim kadarıyla ile başlayıp... istersen böyle bakkal sohbeti gibi yapmayalım, dinleyicilerimize soralım. Çünkü biliyordur dinleyicilerimiz, her şeyi bilen dinleyiciler biliyorsun. Evet, biraz bize bu e, tüp bebek ve e, çift yumurta, tek yumurta... E, yani o dediğimiz mevzu aslında. Hani bir tane yumurtayı mı şey yapıyoruz birkaç yumurta yani yedekli yedekli çalışmayı yani stoklu çalışmayı seviyoruz stoklu çalışmayı seven doktorlar da var, var yani vardır öyle bir şey artık yani eskiden olsa böyle herkes her tür bebek yapmak isteyenler böyle 2-3... Yapıyorlardı. Normalde yapıyorlardı. Şimdi onu böyle bir şekilde biraz da başarısızlık olarak şey yapıyorlar. Ama Koca Prens yani onlarda herhalde kendi istekleri vardır diye tahmin ediyorum. Sevgili dinleyiciler tüp bebek de oldu benim yavrum ya da yavrularım diyen dinleyicimiz varsa veya ben tüp bebek konusuna hakimim diyen dinleyicilerimiz varsa onlardan bir yardım istiyoruz. Çünkü bizim e, çok konuda olduğu kadar. gibi. Ee, bu konuda da bilgimizin e, gayet sınırlı ve stoklarla sınırlı olduğunu hatta e, ortaya koymuş olduk. 210-30-30 telefonumuz diyelim. E, ve e, bakalım o zaman ne olacak? Embriyolog kelimesi de zikredildiğine göre programı kapatmanın vaktinin geldiği anlaşılıyor demiş Sarp Bey. E, embriyolog kelimesi konusunda tebe etmen istiyorum Fahir. Niye TB edeyim ya? Ağzımı yıkayacağım birazdan. O zaman o esnada şey yapılır. O çünkü, da aradan çıkar. Çünkü her sabah 9.25'de ağzını muhakkak. yıkar Fahir. <gülüyor> yani muhakkak. Sarp Bey. Lütfen birazcık, e, birazcık sabredin. E, Saygılar bizden efendim. Eleştirisini gayet e, saygı çerçevesinde yapmış Sarp Bey. Çok teşekkür ediyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyoruz ya Monoko prensesine, prensesine, evet. prensesine. İşte onlar da yazık yani. O hep böyle yıllarca ezikliğini yaşatılar. Hep. İngiltere yanında. Herkes İngiltere'nin yanında. Da bir sönük. Yani İspanya Krallığı da sönük, Danimarka Krallığı var. Hatta senin haberin yoktur belki baban Danimarkalı olmasına rağmen. <gülüyor> Olmaz mı ya? Var tabii. Her baban zaman. değil de baba tarafın diye biliyorum. Ha, bu arada bak bugün kraliçenin doğum günü. Bugün mü? Tabii evet bugün doğum günü. Iı, kesin biliyordum içimde bir neşe vardı yani. Törenlerde başta Lefkoşa olmak üzere tabii her tarafta değil de Lefkoşa'nın bir iki yerinde olmak üzere. Dış temsilciliklerde, dış törenle temsilciliklerde, yerlerde. Dış bazı evlerde ve bazı yerlerde törenlerle kutlanıyor. Kaç oldu? 87'ye mi girdi? Valla artık belli bir yaştan sonra ben saymıyorum çocuklar demiş demişti o bana. Ee, o zamandan beri ben şey yapmıyorum. TVK'li ben de geçen gün böyle kraliçeyle ilgili güzel bir belgesel seyrettim. Nirden nereye diye. Ha evet uzunca mı bir belgesel Valla uzunca mı bir belgeseldi hakikaten Royal Family'e bu kadar artık şey olduğum eksik kalan pek çok konuyu aydınlığa kavuşturdu. Yani kafam o kadar netleşti billurlaştı ki bu arada embriyologlar da herhalde birbirleriyle anca iletişim ağları biraz zayıf galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? E, Ela'dan. Ela Hanım hoş Ela geldiniz. Ela hoş geldiniz. Buyurun. Ne konuda bize yardımcı olacaksınız? Embriyo konusunda mı? Hayır, Kelsin doğum günü konusunda. Kelsin doğum günü 4 Temmuz tarihinde. E o zaman bu, bugün ne o zaman acaba büyük kral için? Acaba büyük kral kraliçe. şeyi mi acaba? Ee, ölüm günü mü bugün acaba? Yok, hiçbir gün değil. Siz onu uydurdunuz şimdi. Queen's Birthday Partisi'ni çağırıyorlar bir Temmuz'da her sene. Her sene bir Temmuz'da. Demek ama bir uydurdunuz Temmuz demeyi. Mi? Elanım var, bizim de bildiğimiz bir şeyler var. <gülüyor> Belki tutturamadık ama <gülüyor> e, yani tarihi bugün bir şey. Bugün bir Bugün şey törenlerle kutlanan bir şey ama ne olduğunu tam tabii yani keşke onu... 18'inde Kral, Kral, Kral Carlos tahta oğluna bırakacak İspanya'da belki... Siz sorması da sorması ne iş yapıyorsunuz Ela Monarchi Hanım? konusunda doktorası vardır Ela Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Takip ediyorum bu konuları. Bu konuları seviyoruz. Bir şey soracağım. 1 Temmuz'da doğduğuna göre kraliçe hangi burç ve yükselenin ne? Yengeç oluyor ee, galiba. Yengeç evet. Evet. İyi onu da Aha. uydurdunuz demediniz Ela Hanım ben biraz <gülüyor> şey yaptım yani çünkü o evrensel bir kabul yani o yüzden peki bugün ne ya o zaman Bugün kesin bir şey ama onu da Ela Hanım her şeyi de Ela Hanım'a yüklemeyelim ya Ela Hanım da sağ olsun bizi yani düzeltti bir yanlıştan düzeltti bugün kraliçenin doğum günü değil ama bir şeysi herhalde Bir şey ama abi bugün bir, bir ne takım Ne bileyim diş buğdayı mıdır bir şeydir herhalde yani ya da nişan günü falandır geçmiş gün yani sonuçta geçmiş gün Hı -hı. dediğim baya bir geçmiş gün Çok teşekkür ediyoruz Ela Hanım Rica ederim sağ olun güle güle Estağfurullah ben teşekkür ederim Teşekkür ederim sağ olun, güle güle. Sağ olun Ela Hanım Sevgili dinciler bugün nedir? Kraliçe ile ilgili bugün bir gündür ya. Bugün de bakıyorum şimdi. O gün bugündür. Taç giymesi 2 Haziran 1953'müş. E i̇şte bir hafta olmuş taç Bugün değil 9 Haziran bugün. E 9 Haziran bir hafta olmuş. E bir hafta sonra kutlanmaz ki ya. Taç Taç sonra asaletini mi alıyor touch bu kraliçe de, bu hemen giyer giymez. Taç giymiş 61 senedir aynı taç takılır mı ya? Doğum 21 Nisan diyor. Doğum 21 Nisan o da 1 değil. Temmuz birthday party de değil. Bir diye. dakika annesine bakalım dur. Annesine bakalım. Ne diyeceksin? Kırı. Büyük Elizabeth 4 Ağustos 30 Mart. Victoria'da da bir şey de... olabilir belki. Victoria ile alakalı bir şey olabilir mi? Victor... O, onun da mı annesi o? O da onun annesi. Ya onun anası değil tabii ki onun o onun. Annesi. Ya çok karışık hanedan yani bu hanedanlık işi. Onlar hep işi. birbirlerine çorba ediyorlar da o yüzden. Çok Yok, karışık da bugün. O onun dünürüyle evleniyor. O onun gelinini. Hep içeride onun. kalsın diye. Hepi hani işte şeyi bölmeyelim. Monarşiyi bölmeyelim. Aman toprak bütünlüğümüze helal gelmesin diye. Böyle böyle ne noktaya geldik ya. O zaman monarşiden yürüyemediysek İngiltere'den başbakandan yürüyelim. David Cameron'ın çocuklarının dadısını biliyorsun. Bakayım Çocuklarımın dadısı olacaksın <gülüyor> dediğini hatırlıyorsun herhalde. Evet bana da teklifte bulunmuştu ama ben kabul etmemiştim yoğunluk sebebiyle. O arada ikyanın açılışı et... vardı. İlk ki kabul etmemişsin Fahir. Ne oldu? Çıplak fotoğrafları internete düşmüş tadının. Tadının mı? Hmm. David Cameron mı çekmiş? David Cameron'ın çektiğini nasıl hemen şey yaptın ya? Yok hayır e, o alakası çekmediyse yok çekmediyse şey yok ya canım canım. Kimin çektiği belli değil çıplak fotoğrafları. Demek e... ki bu, bu kadın ya da neyse bakıcı bir şekilde bir ara çıplak gezdi. Bu da dikkatli gözlerden ve objektiflerden kaçmadı. kaçmadı. Ee, Uktay'cım e, lafını balla kesiyorum. Da. Bugün bir şey bir şey dedin herhalde. Bir şey abi evet bir şey ya ben bir, yani uydurmuyorum ki hemen. Günaydın. Günaydın. Günaydın hanımefendi kimle görüşüyoruz? <gülüyor> ben hanımefendi değilim. Beyefendi. Beyefendi Daha buyurun efendim. Iyi, evet. evet özür dilerim evet. sesinizi bir an tam Be şey yapamadım. Benim bildiğim kadarıyla hani Evet. yılda iki kez domini kutluyor. Evet. Hadi canım. Ha, yaşa be. Önce evet. ismini, isminizi alalım ama beyefendisin. Bağlandım işte. Al Bağlandınız Al Alkın. mı? Ne isminiz? Alkın. Alkın. Alkın Bey. Yani o kadar güzel geldi Yok. ki bugün bu telefon. Yok ben 10 e, yaşındayım da. 10 yaşındasınız. 10 tamam, yani yani evet. yaşının çok üstünde bir olgunluğa ve bilgiye sahipsiniz Alkın Bey. Öncelikle öyle evet. söyleyeyim size. Ee, evet. Kraliçin iki, iki tane doğum günü var diyorsunuz. Haziranda ve normal zamanda yapılıyor. Peki niye? Kraliçeye özel bir şey mi bu? Yoksa yani bizde yapabiliriz? Kral ve kraliçelere özel bir şey bu. Ha. Ha. Siz nereden biliyorsunuz bunu Alkın Bey? Babanız bir tane benim babamdan kalma e, e, 1970-80'lerde kalma bir ansiklendirisi vardı orada yazıyordu. Ya valla <gülüyor> ne kadar güzel. <gülüyor> vallahi 70 Alkın Bey yani Hı. hakikaten hayranınız size şu anda. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz Halkın Bey? Beş bitecek, altıya geçeceğim. Peki bir şey soracağım Halkın Bey. Babanızın bir prens olmasını ister miydiniz? Ya da kral olmasını ister miydiniz? E, Valla... Şimdi onun seni biraz düşünmem lazım. Ha? Tabii zırt diye cevap verilecek yani, şey değil. Hayır, e, yani, sen, yani. sen de yani... O, artıları var, eksileri var. Yani mesela babanıza bakıp şey diyor musunuz? Ulan bu adam prens olacak adam mı diyorsun Alkım Yoksa... Ya bu babama bakıyorum. Hiç bakıp, deme, hiç bakıp düşünmedim bunu. Bence de biraz bir daha, üzerinde düşünmek biraz, lazım. Bir, artık bundan sonra babana öyle bir göze bakmanı istiyorum halkım. Daha sonraki günlerde Aha. bu konuyu konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz tamam. sana. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakal hoşça halkım. Bay Çok bay. teşekkür Hadi ederiz. Bay bay sana hoşça hoşçakal. Bu arada yani verdiği bilgi de inanılmaz. Yani nereden bulduğunu. Babamın 70'lerin sonu 80'lerden falan Abi bir antikömecisi kaldı. Sonuç olarak benim tanıdığım alkım her bilginin kaynağını söyler. Öyle kafadan uydurma. Alıntısını veriyor yani. yani. Alnını? Bakıyoruz. Ee, Kraliçenin doğum günü. Kunzit birthday tatili. Ee, ne zamanmış? Evet. Genellikle Haziran'da ve Pazartesi günleri kutlanır. Ve Pazartesi gününün tatili. Pardon. Tatil oluyormuş. O Ela yüzden. Hanım ne oldu? Pardon sesiniz gelmiyor. Ela Hanım. Alo Ela Hanım. hayallah. Ama Ela <gülüyor> Hanım'ın söylediği de doğru. Ee, bir yandan e, onu Alkın Bey'in açıklamasından şey yaptı. Günaydın. Faiz. Yani o da doğru da bir karmaşa var. Good is, Buyurun. Aa, günaydın. günaydın. Buyurun efendim. Kimle günaydın. görüşürüz efendim? E, tüp bebe konusunda teknik bilgi isterseniz diye düşündüm. Ay, i̇steriz tabii. Valla ihtiyacımız hemen tüp bebekle ilgili de bir... Dönüyoruz kraliçeden tüp bebeğe. Buyurunuz efendim. Sizin isminiz <gülüyor> nedir? E, adım Emre Soyadım Tabutçu. Bu işle iyi işle uğraşıyorum. Buyurun Emre Bey buyurun vallahi bizi biraz bilgilendirin çünkü çok cehalet noktasında bıraktık o yarım yamalak bir şey kaldı ağzımızda hemen hemen yetiştim yardımınıza ama sizi çok sıkmadan Yok ne oluyor şimdi bu böyle birkaç tane yedekli mi çalışılıyordu eskiden stoklu çalışılıyordu da ondan mı 2-3 tane oluyor yoksa e, bu bir başarı mıdır başarısızlık mıdır yoksa nedir çocukla? şimdi şimdi hemen hemen cevaplıyorum buyurun. öncelikle tüp bebek tedavisinin endikasyonu yani ihtiyacının olması lazım hı hı. Ee, bunun için tabi belli bir süre Birliktelik geride bırakılacak. Hı. Ardından baktık bütün yöntemlerle başarı elde edemiyoruz. Hı hı. Bu yönteme geçiyoruz. Bu bunu Monaco prensi için mesela 2011'den beri beraberler. Daha doğrusu 2011'den beri evliler. 2-3 ee, evet. yeterli bir süre mi bu şey için? Aslında şöyle evli çiftlerin bir yılı tamamen geride bırakması gerekiyor. Korunmasız ilişki. Tamam. Abi, o zaman yeterli. Bu Monaco tabii, prensi tabii. Albert için konuşuyoruz. Yeterli. Onların onların gözlerinde. Evet. Ben, ben ben yeterli olduğunu düşünüyorum en azından. Şimdi işte öyle oluyor. Öncelikle çiftin kadın kısmına yani kadına yumurtalıklarının içerisindeki yumurta geliştirici iğnelerden, ilaçlardan tatbik ediyoruz. Tamam. Ve her iki yumurtadan ciddi sayıda bizim elimizde yeterli miktarda olacak kadar yumurta. Bir sayı verebilir içi. misiniz? Kaç tane mesela? Böyle ciddi sayı diyorsunuz. Ne benim kafamda mi? mesela bana 30-40 tane yeter gibi geliyor ama yani... Bazen oluyor. Bazen 30-40 oluyor ama bu iyi bir şey değil. Yani yeri... Ortalama 10-12 yumurta bizim bu işimizi, i̇şimizi görürüz. görür. O zaman bir Tabii. şey bir düzüne yumurta diyoruz biz. Yani... Bir düzine yumurta. Yani bu gerçek bebek tarifi topladık. gibi şey yapılıyor. Bir düzüne yumurta <gülüyor> kenara konu... ve güzelce onlar... Yani o... aynen öyle e, aynen evet. öyle. Bir düzüne kadar yumurtayı geliştirip daha evet. sonra topluyoruz. Onu Hı -hı. bir kaba koyduk. Hı -hı. Ardından da eşini aldık, ondan da sperm aldık. Onları yıkadık, özel muamele ettik. Onları da ayrı bir yere aldık. Tamam. Güzel, sonra, onu sonra, güzel. Bu evet, evet. sonra bu spermleri bu topladığımız iyi kalitedeki yumurtaların içerisine enjekte ettik. Yani gönderdik. Tek tek evet. değil mi? Tek tek tabii tabii. Hmm, tabii. Tek tek dediğinizde hep bir, bir düzine yumurta bir düzine var ya. ya. Yani. 12 tane hayır öyle deme ya zor iş. Peki 12 bir tane. şey soracağım. Şimdi e, tabii ki elimizde 12 yumurta var. Bu sayı normalde yani böyle sperm sayısı biraz fazladır ya. Yani biz öyle evet. biliyoruz en azından. Orada siz neye göre seçiyorsunuz? Yani tipine mi bakıyorsunuzdur. Yani herhalde hani Tabii ki. Yani Şimdi tipine dediğim böyle hani sağlıklı görünüyor. Süpermen mi diyorsun? Evet. evet. Yani Peki o aslında de. oradaki şey e, seçiciliği siz yapıyorsunuz aslında. Doğru. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Şöyle yumurtaların da Kaliteli olanlarını, uygun olanlarını, döllenmeye müsait olanlarını ayırıyoruz. A keza spermlerin de. Hı. Zaten onları alıp, onların içine yani sperm yumurtanın içine gönderdikten sonra bunları bir izliyoruz. Nasıl hareket ediyor? Haline, tavrına bir bakıyorsunuz. Şöyle yani. bir bakışta Hakeza belli oluyor mu peki? olmadı mı diye. Bir bakışta belli oluyor mu şöyle kaliteli yumurta, kaliteli sperm? Yani tabii ki e, sperm kalitesi tabii yine bir miktar deneyim gerektiriyor ama yumurta da herkese öyle ama kabaca belli oluyor diyebiliriz. Kabaca kendini belli eder o da tecrübeyle öğrenilir Tecrübe. diyorsunuz. Tecrübe, vallahi yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki bu az önce şeyi konuştuk onu yakalayabildiniz mi bilmiyorum da Monaco e, prensi Albert de prensesin ikiz bebekleri olacakmış. Onların ikisi evet. erkek olursa falan gibi şeyler var. Bunların tek yumurta ikizi, çift yumurta ikizi denen e, şey tüp bebekte önceden belli değil mi? Yok şöyle oluyor hani bu iki farklı kaba koyduk daha sonra da spermi yumurtanın içine attık döllenmeyi bekledik demiştim. Evet. Oluşan embriyo yani bu işlemin yapıldıktan 18-24 saat sonra oluşan embriyoyu biz yine takip etmeye devam ediyoruz. Hı. Üçüncü güne ve beşinci güne gelen embriyo ya da embriyoları transfer ediyoruz. Şimdi tabii bir takım mevzuatlar var tek transfer iki transfer o konulara çok fazla girmek istemiyorum ama. E, i̇ki verirseniz çoğul gebelik şansınız var. Üç verirseniz hakeza var. Bir verirseniz teorik olarak çoğul gebelik şansı yok. Yani ne kadar embriyuyu transfer ederseniz çoğul gebelik şansınız o kadar artıyor. O kadar hmm. artıyor. Eskiden herhalde yani böyle bir o kadar masraf yapıyoruz. Bari boşa gitmesin. Hani biri şey olursa öbürü tutsun diye birkaç tane transfer tabii, tabii edilip. Ilk, o ikiz ve üçüz gebeliklerin e, tüp bebekte bu kadar yaygın olmasının sebebi uydu O herhalde. Bu, bu. Yalnız şöyle bir sorunu beraberinde getirdi. Ee, ilk dönemlerde verildi bol bol ve çoğul gebeliklerin daha doğrusu devamında başımıza gelen problemlerin hem maddi hem manevi külfeti e, çok çok baş ağrıttı. Daha sonra tabi e, bu konulara önlemler alındı. Şimdi, ee, şimdi daha iyi kansayı, galiba değil mi? Şu anda daha bilinçli hem biz bilinçlendik hem çiftler bilinçlendi hem de mediko-legal anlamda artık sağlık politikaları bunu daha sık denetliyor. Valla Emre Bey biz de çok bilinçlendik sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> size. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Valla çok biraz geç oldu ama e, bundan sonra e, tüp bebek deyince aklımıza siz geleceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, ederiz Sağ Emre Bey. Üzere. Sağ olun Değil hocam. Atıyorum. Sağ olun. Kolay hoşça gelsin. Hoşçakalın. Oy, <gülüyor> vallahi onda da bilgilendik. şu konuyu da bir kapatalım. kapatalım e, Altın Bey'in söylediği koyalım. doğru. Hı hı. E, i̇ki tane resmi şey var. Faiz. E, Tören var. Resmi doğum günü var. Daha doğrusu bir tanesi şöyle diyor. E, bir tanesi gerçek doğum günü Kraliçenin 21 Nisan. Bir tanesi bir de, bir tanesi olmak de official doğum günü demiş. Official ne ya? Ne bileyim abi. Bir tanesi real birthday, bir tanesi official birthday. Herhalde o bir monarşide öyle bir şey vardır herhalde. E, tam Alkın Bey'in söylediği gibi. Bakıyorum. O da Azira'nın e, işte... Ilk... Bu zamanlarına denk geliyor. <gülüyor> evet bu zamanlar. Ve dinleyicilerimiz, Avustralya'daki dinleyicilerimiz de yazmış bize. Mesela Murat Bey demiş ki bugün Queen's Birthday, Melbourne'de tatil bugün yatış demiş. Pardon Ela Hanım sesiniz gelmiyor. Alo Ela Hanım. Ya ben biliyorum çünkü pek çok Avustralya'da kimse çalışmıyor şu anda. Biliyorum. Şey söyleyeceğim. Ela Hanım. <gülüyor> Alo. Hay Allah ya hep düşüyor ya. hatta. <gülüyor> Ela Hanım ya Ela bu Uydurdu, şey uydurdunuz gibi. dediniz kırdınız Valla Vallahi bizi. Yani. dediniz, dediniz hemen bir de çal, çut chut. Ela Hanım'ın tersi de ters yani. Valla tersi de ters. Ben bilirim ben yaparım. Ama gördüğünüz gibi yanlış hesap Avustralya'dan döndü. Peki teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Bani, vallahi konuları hep güzel hep güzel dediğim pek güzel bağladınız. Resmen hek, bütün konular bağlandı falan. Yani açıkta kalan hiçbir uç kalmadı. Fazla başınızı e, da... şişirme Efendim. Ya, yarışma yapacaktık e, bağladı. Yani konuları bağladık Alternatif ama nereye? Sonsuz, e, zaman... <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, e, Direkt gidiyoruz. Hadi bakalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar sabah 9.45 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Tamam yani her şeyi de üstümüze alıyoruz. Sanki biz yapmış, marifet yapmış. Aferin, çok iyi yaptın. Eline sağlık dediğinizi duyuyorum. düşündüğün için Faiz. Evet, ya evet. daha doğrusu Almanca düşündüğün için Almanca'dan çeviri yapıyorsun. Evet yani. O yüzden lütfen özel radyolar Türkçemizi Bozmasın. bozmasın, izin bozmasın siz de buna izin vermeyin. Biz izin vermeyeceğiz vermeyeceği siz de izin vermeyiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. An bu Kenbok'un sunu Modern Sabahlar devam ediyor. Şunun şurasında happy topu 15 dakikamız ya var ya yok. O zaman son bir şey yapalım. Dostluk Sevgi. Dostluk tabii yani. Arkadaşlık. E sonuçta güzel, güzel mesajlarla bitirelim. Yani çünkü biz e, her programda böyle subliminal mesajlar veriyoruz. Evet veriyoruz. Bazen e, biz bile anlamıyoruz. Anlamıyoruz. Yani veriliyor. Kendiliğinden Fazla veriliyor. Fazla sübliminal oluyor. Efendim, Dostluk diyoruz. Pazartesi diyoruz. Efendim. Sevgi ayetlerim. diyoruz. Güneş diyoruz. Falan diyoruz. filan diyoruz. Kiara Knightley'i biliyorsun. Kiara Knightley. Yani işte. Biliyorum. İngiliz Kiara Knightley'si. İngiliz, İngiliz Kiara. Çamçı Kiara diye geçer. Geçer. Evet. Ee, onun... 2009 yılında başına gelen bir olay. Olay bugün e, hakikaten bugün ayuka çıktı. Ne oldu? Çok ne merak olmuş ediyorum. olabilir? 2009 yılında e, bir e, ne denir ona bir gazeteci daha doğrusu magazinci biliyorsun İngiliz'in magazincisi meşhurdur. Tablo itti şey olduğu evet. gibi Hı -hı. E, bir. Gazetecilerle ilgili böyle bir şey olmuş. Magazincilerle bir tartışma olmuş. Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül gecesinde patlak vermiş. Değil İn değil tamamen bir yemekten çıkmışlar. Ondan sonra... Yemek e dediği de fişen sen de yani o at, büyütme kafanda o kadar. Tabii canım yemek dediğinde o Sabah fişe Sabahleyin fasulyemi yiyerim, akşamleyin fişen çipsimi yiyerim. Bir öğleden da... sonra sütlü çay... Çayımı içerim. Çayımı içerim. Yalnız o sütün soğuk olmasına lütfen dikkat edin. <Gülüyor> Çünkü Kiera öyle içer çayını. Yani sıcak en paslı şeydir. odur zaten böyle hafif ılık, süt süt ılık gelince şey oluyor, sinirleniyor, sinirleniyor. çok sinirleniyor. Ee, Knightley'nin, Kiana Knightley'nin duygusuz oyunculuğuna göndermede bulunarak e, kullandığı e, IKEA Knightley. Ha burada marka mı vermiş olduk? <gülüyor> Hay <Allah>. Evet. <gülüyor> Knightley sözü üzerine. E, Arkadaşı bu lafı eden e, gazetecinin omzuna yumruk atmış. Kim olabilir arkadaşı? Kiera Knightlin'in. Böyle Kiera arkadaş Knightlin. dostlar başına diye 2009 yılındaki olayı yüzüne, e, çıkarttı. yüzüne çıkarttı. yine bir İngilizdir o zaman. Yine bir İngiliz doğru söylüyorsun. Yine bir İngiliz. Sean Connery olamaz. Değil. O İngiliz değil zaten. Değil. Yeni Sherlock denen Yeni Sherlock. Benedict Bey. Benedict. Sherlock Holmes'ün artık Sherlock Holmes deyince akla gelen o gençten beyefendi var ya. Evet. Çipil gözler. Çipil, gözlü çipil gözler. Çipil gözler, beyaz surat diye tarif edilir. Canım o bir şey de var Biz de birbirimize zaman zaman omuza yumruk atıyorsun ya yani o bir şey. Ürkütme amaçlı değil yani o şey birazcık. Tatlı sert. Yani tatlı sert de dediğim... Cilveleşme, Avengers. erkekler arası cilveleşme gibi bir şey o yani. Yok sinirlenmiş... Yani ben demiş yumurkatsarım demiş sen demiş kim oluyorsun da Kieran diye benim arkadaşıma o demiş benim yani. arkadaşım demiş böyle göğsüne vurmuş kendi göğsüne tam işte matlardan evrildiğimizin en güzel göstergesi herkesin böyle bir arkadaşa ihtiyacı var demiş Keranat di ee, yalnız Keran'ıma sormak istiyorum neden 5 sene beklendi? beklendi bu olaylar olay... gün yüzüne çıksın değil belki de olay soğusun diye mi şey oldu yoksa gazeteci böyle bir şey yapmış ya şeydir ya sistem ancak öyle beş yıl geçince düşünden düştü, düştü. Yumruk düşer. Yumruk düşer. İngiliz'de ee, öyle bir sistem varsa yani olabilir. Şey yapmamışlardır. Olabilir. Yumruk atma değil ama yumruk atacak, yumruk atmayı göze alan arkadaşlar olsun Etrafınız çevremizde, ya. sevenlerimiz olsun. Seveniniz bol olsun canım hakikaten öyle yani tabii ki sizi can siperhane savunsunlar ama tabii ki şiddete tırnak içinde. Bak parmaklarımı yapa yapa söylüyorum şiddete başvurmadan çünkü başvurmadan. hiçbir türlüsünü ne yapmıyorsun Oktay, özellikle kabul sen, etmiyoruz. sen kabul etmiyorsun. Ben bazen biraz kabul edebiliyorum. Bazen. Ben de bazen kabul edebiliyorum, evet doğru, hayır. Yani hiçbir evet. türlüsünü kabul etmiyoruz ama bazen, bazen kabul de edebiliyoruz. Bazen de insanın evet. kabul ettiği şeyler oluyor. Başka bir çare olmadığı zaman ne oluyor? Efendim, başınıza <gülüyor> atlayalım. Efendim. de <gülüyor> bir şey alternatifler, yok. Alternatifler diyoruz Ve e, bunu da arkadaşlık, sevgi, dostluk e, çatı sağa veriyoruz. Hafta sonu Serdar Ortaç evlendi. Hiç söylemiyorsunuz. Evet. Sevgili Serdar'a mutluluklar, mutluluklar diyoruz kendisine. Mutluluklar ee, ondan sonracına. Şaşırtmaçlı düğün oldu. Bu arada yani Oktay sen çıplak fotoğraflar falan dedin de İngiltere Başbakanı David Cameron'ın dadısına o başka yani sadece çıplak fotoğraflar bilin gönül rızasıyla... E, sadece değil filmleri falan da varmış ayrıca. Var mıymış? E, tamam o zaman. Şu anda son dakika bilgileri geldi. E, dadı değil adeta e, şey diyorlar. Bu arada dün e, İstanbul'da dün 1. Uluslararası Bisiklet Festivali düzenlendi. Evet. E, festival kapsamında yüzlerce bisikletçi e, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndan yola çıkıp Boğaz Köprüsü'nü geçerek Harem Otoparkı'na gitti. Ne güzel. Tabii bu sırada bir takım yollar da kapatıldı. Ee, Üsküdar Sahil Yolu özellikle e, şu anda Altunizade'de yoğun bir trafik <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> Tam istediğim gibi <gülüyor> köprü, bir, bir, köprü, köprü, üçüncü havaalanı ve, e, daha, neler, da teri, neler. ve daha neler neler, ee, neler neler. bir tanesi, trafikte bekleyen araçlardan bir tanesi böyle şeye kesmiş. Biz yani sizi beklemek zorundayız falan filan. Sen oradan iki tane bisiklet için üstüne sür, ikisini yarala. Öküz diye biliyor musun yüzünde? E, bakayım öküz bu Eğer öküzse öküzlenebiliyoruz. E, kırmızılar vurmadı herhalde öküz, e, vurmadı, öküz vurmadı. diyebiliyoruz. Bakayım, öküz... Kırmızılar vuruncaya kadar tamam. devam edebiliyoruz. Zaten Tabii ondan ki... sonra da bisikletçiler de gale gelince bu sefer e, şoför pısmış. Yani insan nedense böyle hani tek e, kaportası kendi vücudu olan bisikletçinin üstüne sen arabalan... Niye bir şeyde bulunuyorsun, hamlede bulunuyorsun? Ondan sonra niye korkuyorsun? Tabii ama yani şimdi öküzleri de zan altında bırakmadım. Bayağı bırakmamak öküzler lazım. arasında da çok güzel şey, Onların, öküzler katman katman var. şey var yani. O kötü öküz. Düvesi var, e, şeysi var. Tabii. E, efendime söyleyeyim. Man... Zaten bir tane daha sayamadım. Düve dedim orada kaldım. Sınıf olarak manda, manda, manda var. Mesela manda, malak var. Malak var. Mandanın yavrusu o denir. Ondan sonra buzağası var. bunun Tabii canım onlar. Yani pek çok pek çok öküz var. Bu bildiğin. Bildiğin e... saf. Yani bu staff kötü daha doğrusu. Yani kötüsü, evet mi? kötü, kötü anlamda söylüyorum. Ne oldu sonra? Ee, sonra ağzını işte, burnunu kırıp göndermişler mi? Yok ağzını burnunu kırıp göndermemişler. İşte bir tane polis yardımcı olmuş şey olmasın diye. Olay çıkmasın e, diye. Olay çıkmasın diye falanlar filanlar. Ama yani tabii koca bir, birinci e, birincisi düzenlenen, ilk kez düzenlenen e, işte bu... Olaylı biz... geçti yani. O, e, olaylı geçti. Umarız bundan sonra, seneye umarız olaylı olmaz. Ben olayda da e, Almanya'nın parmağı olduğunu düşünüyorum. Ben de Fahir. yani nedense... Neden? Tamam. Çünkü kıskanılıyor. O kadar bisikletliği bir arada görünce Almanya. Çünkü Almanya'da bisiklete binmek nine. CNN'de orada mıymış? CNN which kanal ee, yok. Zaten o <gülüyor> değiştiriyor mıymış? yani. O da olsaydı tam olurdu Fahir. Bu arada e, Hong Kong'a gidiyormuş Ivan Watson. A -a. O, e, pasaport. Sürülüyor canım. Nereye? Valla öyle bir, bir yani şey okudum. Şey çıktı. Hong Kong'a sürüldü diyor diye haberi çıktı. Hong Kong merkez e, stüdyolarına. Şeyi. Correspondent olacakmış. Öyle Correspondent diyoruz. derken sorumlu mu? So, sorumlu olacakmış Hong Kong. Hong, bundan sonra Hong Kong'dayım diye. Bundan sonrasını e, şey kendi var. düşünsün. Zaten ona şöyle denmişti. E, haritayı açıp kendine yer seçilenmişti. Bu esnada dünya haritası açılınca. O da herhangi bir bayrağın dalgalandığı her yere giderim hmm. efendim diye bir laf etmiş. Ne diyorsun falan demişler. CNN International olunca böyle. Çünkü hep İngilizce konuşuyor. Bir de hızlı konuşuyor. Bir de aksanlı. Ona da yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Bundan sonra yeni görevinde başarılar dilemekten başarılar başka diyoruz. bize. Çünkü birisi bir yere zaten. atanır şey olur. Biz sadece yeni görevinde başarılar dilemekte bulunuruz. Bulunuruz. Başkadır. Yeni bir şeyimiz var biliyorsun. Köşemiz var Fahir. Dünya Kupası Özel yapıyoruz. Evet, Dünya Kupası Özel ne zaman başlıyor? Ben hep sürekli baş. geçen gün Sırbistan-Brezilya Cuma... maçı vardı. Ya da Brezilya Sırbistan maçı vardı. Ben o dedim herhalde başladı. Yok, eskilerden bir maç olabilir o. Ee, o eskilerden mi? Tabi daha. yok daha başlamadı bir Ya bir herhalde ha, özel o zaman maç. hazırlık maçı, hazırlık maçı olur. Ne hazırlık? Bir hafta kalı hazırlık mı yapılır ya? Bu sınav öncesi çalışmaya benzer. Biliyorsun Brezilya stastları falan da son anda yetiştirdi ya. O yüzden takım o son anda son son bir maç yapalım abi falan yani yani. işte Halbuki bu... çalışmayı bırakması lazım artık. Evet, artık son gece çıkıp stantları gezdirmesi lazım. lazım. Son kez böyle çıkacak. açık hava açık havada yürüyüş yapması lazım. Bunu Z... söylemiyorlar mı ya Brezilya takımına? Hiç hiç hiçbir akıl verenleri yok. Bunun Şu sırasında 3 gün kaldı Dünya Kupasına. 3 gün perşembe mi başlıyor? Ya perşembe günü Dünya Kupası mı başlatılır? Perşembe gecesi çok doğru zaman Fahir Ya tamam <gülüyor> Dünya kupasının başlaması Şu için Şu anda söyledin gerçekten yani Perşembe gecesi bildiğim kadarıyla En e, doğru gecedir Türkiye saatiyle e, geç saatlerde başlayacak bir karşılaşma Ve sabah, sabah körlerinde Maçlar mı? Maçları evet maçlar Türkiye saatiyle öyle olacak e, Onu orayı seçerken karşı... düşünselerdi Affedersin. E, o yüzden o... biz de Dünya Kupası'nı Brezilya'yı... Gerçi bunlar kupayı kazanan ülkede yapılıyor galiba öyle. Seçerek yapılmıyor. Yok Olimpiyat seçerek da... yapılıyor canım. Nasıl ya? Seçmece bunlar mı? Seçmece tabii canım. Seçmece olmaz mı ya seçmece? Oğlum canım olimpiyatlar seçilerek yapılıyor. Öbürü şey yapılıyor benim bildiğim. Yok o zaman hep Brezilya işte efendim şey... Yok e, öyle değil ya. İtalya falan oralarda olurdu. Aynen, o senin anladım. dediğin Eurovizyon. <Gülüyor> Haa. Sen yani Eurovizyon'la karıştırdın. Ben karıştırdım Eurovizyon'la karıştırdım. Çünkü da biliyorsun e, ülkemiz Eurovision. üzerine oyunlar oynandı. Ay, Dünya Kupası, Olimpiyatlar hepsinde ülkemiz i̇yi üzerine iyi oyunlar, oyunlar oynanıyor. Tüm galaksi bir araya gelse bir şey yapamazlar. Neyse CNN'in şeyi gitti de. Rahat bir, atı, bir nefes aldı. Bir atılacak ülkemiz. Yani Dünya Kupası özelde biz Cuma günü başlattık. ilk bölümümüzü verdik. Bugün, Bugün ama ben e, de süremiz tamamlandı. Yarından itibaren Dünya Kupası özel. Modern sabahlarda olacak sevgili dinciler. Aman kimselere, kimselere söz, söz vermeyin diyoruz. Tamam diyoruz. Başı zavretmeyi alın diyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün geçirin diyoruz. O zaman e, yarın olun, yeniden birlikte olmak olun, dileğiyle diyoruz. esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın e, diyoruz. Teşekkür